Yaşam için Merhaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Paris Anlaşması'nın 5. yıl dönümünü Saraçhane'de bulunan belediye binasında kutladı. Dünyanın dört bir yanındaki toplam 17 şehir simgesel yapılarını yeşil renkte aydınlatarak dünyanın 40 mega kentinin oluşturduğu C40 İklim Liderlik Grubu'nun organize ettiği bu etkinliğe katıldı. Etkinlik iklim değişikliğiyle mücadele için 2015 yılında imzalanan ve 195 ülke tarafından kabul edilen Paris Anlaşması'nın 5. yıl dönümünü kutladı. Böylece İstanbul Paris Anlaşmasına verilen küresel destekte de yerini aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'ni Paris Anlaşmasından çekme niyetini açıkladıktan sonra dünya çapında 50'den fazla şehir anlaşmaya verdikleri desteği teyit etmek için sembolik yapılarını yeşil renkle aydınlatmıştı. O tarihten bu yana etkinlik devam ettiriliyor. Ancak Türkiye anlaşmayı onaylamayan, dünyanın gerisinde kalan son 7 ülkeden biri. Birleşmiş Milletler, Birleşik Krallık ve Fransa'nın ortaklaşa ev sahipliğini yaptığı 2020 iklim zirvesinde 75 dünya lideri 6 saat süren bir çevrim içi Konferans yaptı, bir araya geldi. Paris İklim Anlaşması'nın 5. yıl dönümüne denk gelen 12 Aralık'ta düzenlenen etkinlikte liderler, iklim kriziyle mücadele için karbon kesme planlarına ve iklim etkilerine uyum sağlamak için geliştirecekleri yöntemlere ilişkin taahhütler verdi. Avrupa Birliği ve Papa Francis'in de yer aldığı etkinliğe 75 dünya lideri katıldı. Ülkesini Paris Anlaşması'ndan çekilmeye zorlayan Donald Trump nedeniyle, toplantıda Amerika Birleşik Devletleri temsil edilmedi. Ancak Ocak ayında göreve başlayacak Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni devlet başkanı Joe Biden, görevdeki ilk 100 günü içerisinde iklimle ilgili önemli bir etkinlik düzenleyeceğini söyleyen bir bildiri yayınladı. Türkiye'de toplantıya davet edilmedi. Etkinliğin açıklamasında iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve Paris Anlaşması'nı hayata geçirmek için yeni taahhütler vermeye hazır liderleri bir araya getiriyoruz dendi. Etkinlikte konuşma yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dramatik bir acil durumla karşı karşıya olduğumuzu hala inkar eden var mı diye sordu. Guterres bütün ülkeleri iklim acil durumu ilan etmeye davet etti. Şu ana kadar 38 ülke iklim acil durumu ilan etti. Bu ilanın herhangi bir bağlayıcılığı olmamasına rağmen ülkelerin iklim konusunda etkili adımlar atacağı sözünü vermesi anlamına geliyor. Climate Home News'dan Chloe Farant'ın haberine göre Arjantin 2050 yılına kadar karbon nötrlüğünü sağlama taahhüdünde bulundu. Eğer Joe Biden gelecek yılki seçim vaadini yerine getirirse G20 ülkelerinin yarısından fazlasının net sıfır hedefi olacağı anlamına geliyor bu. Avustralya, Suudi Arabistan, Rusya, Türkiye ve Brezilya zirvede bulunamayan ancak iklim krizine neden olan sera gazı emisyonlarını en fazla salan ülkeler arasında. Bu ülkeler iklim kararlılığı göstermeyen ülkeler arasında ne yazık ki. Çin Başkanı Xi Jinping merakla beklenen konuşmasında ülkedeki kömür üretim ve tüketiminin azaltılmasından bahsetmeden Çin'in 2030 iklim planını kademeli olarak güçlendireceğini söyledi. Etkinliğin ortasında gazetecilere konuşan Guterres, Çin'in kömür enerjisine kısıtlama ve deniz aşırı kömür finansmanının durdurma taahhüdünün Eksikliğinin hayal kırıklığı yarattığını söyledi Guterres. Biz ısrar etmeye devam ediyoruz. Her yerde yeni kömürlü termik santral inşa etmeme tahyüde olmalı Çin'in dedi. Türkiye, Adana'daki Hunutlu termik santralinin de finansörlerinden biri Çin. Ni'de, Ulu Kış'ta, Tepeköy'de altın arama işlemi yapan madencilik şirketi siyanır havuzundaki sızmayı önleyememesi Bölgede tarımla uğraşan köylüleri zor durumda bıraktı. Öte yandan maden şirketi bölgede ikinci bir tesis kurmak istiyor ve insanlığın sağlığını tehdit eden herhangi bir sorunun olmadığını iddia ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Karşı'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada konuyu gündeme taşıdı. Konuyla ilgili köy muhtarlığı adına açıklama yapan Avukat Fahri Ertul, 2. Cevher Ayrıştırma Tesisinin kurulumu ile ilgili NİDE İl Özel İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan imar revizyonu, Aksaray İdare Mahkemesi'nde yargıya taşınmış, yapılan keşif ve akabinde hazırlanan bilirkişe yeti raporuyla revizyon işleminin hukuka aykırı olduğu ile ilgili rapor tanzim edildi. Siyanır havuzlarından tarım arazilerine sızan su ile ilgili olarak Ulukışla Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ulu Asya Hukuk Mahkemesi tarafından yapılan tayin ve bilir kişilerin hazırladığı raporlar da sızan suda siyanür ile birlikte ağır metallerin olduğuna dair ilgili raporu ise mahkemelere ulaştı. Mahkeme süreci devam etmekte ve çevre katliamının devam etmesi halinde Tepeköy halkına ve çevreye telafisi mümkün olmayan zararlar açılacağı görülmekte dendi. Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yoğun yağış dolayısıyla ünlü Kapıtaş plajında deniz turkuaz renk aldı. İlçede etkili olan yağışın ardından yağmur suları kanyondan geçti, Kapıtaş plajında denize buluştu. Salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf turistler ise bu eşsiz manzaranın fotoğrafını çekti. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Müzik